1582 numaralı konu, birbirini Allah için sevip onu zikretmek üzere bir araya gelenlerin herkesin gıpta edeceği bir şekilde haşredilmesi, Hazreti Peygamber bir mecliste, yemin ederim ki Allah Teâlâ, kıyamet gününde peygamber ve şehitlerin dışında bir grubu yüzlerinde bir nur olduğu halde inciden yapılmış minberler üzerine oturtur ki bütün mahşer halkı onlara gıpta eder, buyurdular. Bunun üzerine orada bulunanlardan bir göçebe dizleri üzerine kalkarak, ey Allah'ın Rasulü, vasıflarını söyleyin de onları biz de tanıyalım, dedi. Hazreti Peygamber şunları söylediler, değişik kabilelerden ve memleketlerden oldukları halde birbirlerini Allah için seven ve Allah'ı anmak üzere bir araya gelerek onu zikredenlerdir. Hazreti Peygamber bir keresinde, Rahman'ın sağında, onun her iki tarafı da sağdır, öyle kimseler vardır ki peygamber ve şehit olmadıkları halde yüzlerinin beyazlığı bakanların gözlerini kamaştırır, peygamber ve şehitler onların oturdukları yere ve Allah'a yakın olmalarına gıpta ederler, buyurdular, ey Allah'ın Rasulü, onlar kimlerdir, diye sorulduğunda da şunları söylediler, onlar çeşitli kabilelerden Allah'ı anmak üzere bir araya gelip de tıpkı hurma yiyen bir kişinin iyilerini seçişi gibi sözün en güzellerini seven kişilerdir.